Merhaba ben Didem Gürzap. Merhaba ben Kerem Doğan. Bir Kamusla Güreş programında gene birlikteyiz. Evet 94.9 Açık Radyo'dayız. Evet e, bahar ve yaz konsepti e, dolayısıyla çiçek böcek başlığı altında e, bitki ve hayvanlara devam ediyoruz. Evet. E, ve köpek konusu Sözcüğü karşı karşıyayız e, Bu da at gibi e, Çok geniş e, gibi. Çok fazla Atta da öyle yapmıştık İki programı e, içerecek bir sözcük olacak e, Türk Dil Kurumu sözlüğüyle Kerem sözü evet. aktarıyorum Köpek e, isim olarak işte Zooloji de, biliminde geçiyor Köpek gillerden e, Bu gilleri açacağız ikinci programda e, Boy ve biçim bakımından Pek çok cinsleri olan çok iyi koku alan, e, sadık, bekçilik, avcılık gibi işler için beslenen memeli hayvan kanis familiaris diye geçiyor. Mecazen bunu da çok üzerine duracağız ama aşağılık niyetlerle yaltaklanan veya davranışları kötü olan kimse için sözgü... Sözü olarak kullanılıyor evet. Efendim bildiğimiz gibi köpek soyu derler Mesela işte halk dilinde alçak soysuz <gülüyor> Anlamına gelen bir sövgü Doğru sadece köpek deyince bile Evet hakaret Şey var mesela köpeksiz köy bulmuş da Değneksiz geziyor derler benim annem çok Kullanır bunu ha, evet. işte kendisine Engel olacak karşı çıkacak kimse olmadığı için istediği gibi hani Davranışlarda bulunabiliyor evet. İstediği gibi davranıyor istediği gibi söyleniyor Eee Köpek kuyruğu diye bir şey var bu sporda e, güreşte. Alttaki güreşçi sarmadan kurtulmak üzere dönerken sırtını yere getirmek için onu çenesinden, alnından veya gırtlağından elle çekip sırtını yere getirmeye çalışma hareketinin isminde köpek kuyruğuymuş efendim. Hmm, bunu hiç duymamıştım. Böyle tek... künde köprü falan onları bilemedim evet, evet. ama. Bayağıdır takip etmiyor. Bir ara çok revaçtaydı değil mi sanki? Evet. Tek televizyonun şey işliği. Evet evet. Olimpiyat işte ya da buz pateni de öyle bir spor. Kış olimpiyatları İzlerdik falan böyle onları. Değil mi ne güzeldi keyifliydi yani Köpeklemek diye bir şey var bu da çok yorulmak hmm. ee, Varlık güç ve sağlık yönünden düşkünleşmek anlamına gidiyormuş efendim Tede. Bir de köpekleme yüzüş de deniyor bazen Kurbağalamayı daha kötü bir biçimde <gülüyor> yapanı sanıyorum <gülüyor> ee, Türk Dil Kurumu'nda bunlar var Evet, ben de araya Gustav Lober'in yerleşik düşünceler sözlüğüyle gireyim. Gir bakalım. Ee, ustamız gene e, alay etmiş, ironik bir biçimde. Çok yaygın e, ifadelere ele almış. Özel olarak sahibinin hayatını kurtarmak için yaratılmıştır. Hmm. Bu insanın her şeye bakış açısında olan bir yaklaşım. İkinci bir tanım daha var. Köpek insanın en iyi dostudur. Bu da çok basma kalıp oldu. Evet, çok klasik. Çünkü parantez açmış burada Flaubert şey demiş çünkü sadık kölesidir insanın demiş hmm. köpek için. <gülüyor> Bildiğimiz Flaubert yani. Bildiğimiz Flaubert. Bizim oralarda it asmayınca ölmez diye bir tabir var. Hatta geçen muhabbet duyduk seninle. Evet. Bir böyle Anadolu'da bir... Gelenek e, varmış gelenek var Evet köpekler asılıyor çok yaşlandığı zaman. Hiç bilmiyordum Ama bunun esprisi yani? şeymiş yani güçten düşünce hayvan köpek kurtlarla mücadele edemediği için ve hani kurtları da yediği için köpekleri... Asarlarmış bir tür kurtarma gibi evet, Bir tür kurtarma eylemi gibi. Benim de aklıma Narayama türküsü geldi. O yaşlıları daha bırakıyorlardı ya. Öyle. İnsandı onları ama hmm. tabii. Kulak kesilmesi var bir de. Evet. O da hani köpeğin en hassas yeri e Yine kurtmuş neden ama yani işte hassas yerini bildiği için herhalde e kavga evet. ederken. Köpek dövüşlerinde de evet. ne yazık ki öyle bilinçli olarak kuyruğunu ve kulağını kesiyorlar. Eee böyle e, sözlüklerden giderken Ambrose Birsin şeytanın sözlüğü gene elimizde var. Evet. E, biraz uzun bir tanımlama ben biraz özet Olsun, geçeceğim. canım sen çok güzel okursun Seni. biliyorsun yani. <gülüyor> Kerem. E, efendim şöyle genellikle e, sadakatiyle ilgili tanımlamalar yapılırken e, Ambrose Bir biraz tabi şeytanın sözcüsü olduğu için farklı bir yandan yaklaşmış. Dünyadaki fazladan ibadeti kendine çekmek üzere tasarlanmış bir ek veya yan tanrıdır Bu ilahi varlığın daha küçük ve yumuşak türleri Kadının gönlünde hiçbir erkeğin ulaşamayacağı bir yere sahiptir Diye hmm. başlamış Devamında da şöyle bir e, toparlama yapabiliriz e, Söylemek istediği şey bir şey yapmadan Bütün gün paspasın üstünde yatıp e, Sadece sinekleri yutan gene de bakılan varlıktır demiş hmm. Oysa genelde kedi için bu tür tanımlar yapılır Hiçbir evet, şey yapmadığı halde Miskinleyince aklımıza geliyor değil mi? Ama Beers böyle yapmış efendim Evet, kelimelere varıyoruz değil mi? Bir yandan da işte bu çok sadakat Şimdi sadakate görüyoruz. vardık evet. evet bir yandan pasaklılık hani ibaresi, kirlilik ibaresi olarak da belki değil mi? Yani bilinir. Evet, yani günlük kullanımda özellikle olumsuz e, hakaret şeklinde kullanırken köpeği o anlamı da içeriyor. Çok doğru. Evet, ben nişan yana baktım yine devamlı e, baktığımız metinlerden biri. Daha doğrusu internet sitesine bakıyoruz. ...kutatku birlikte geçiyor 1069'da köpek... Tö ...köpek teg ürerler... ...kayusun urayı ...bu ne demekmiş... ...köpek gibi havlarlar hangisini yetişeyim... Hmm. ...köpek köpekinden geliyor... ...çok kalabalık sözcüğünden... ...artı işte ek ekiyle... ...türetiliyor... Hmm. ...bir ek açıklama var orada... İt yerine on birinci yüzyılda beliren yaygınlaşan mecazi tabirdir diyor. Küçüklük tekillik ifade eden artı ek ekiyle ak ek ekiyle muhtemelen it sürüsü gibi çok olan şeyin teki gibi bir anlamı ifade ediyor. Kutaklığı birlikte görüldüğüne göre diyor bu tarihte henüz yaygınlaşmamış ya da uygunsuz sayılan bir sözcük olsa gerekir diyor. Hmm. Öyle bir ama Bir de çomar. Sen hatırlattın bana. Orada da Nişanyan'da çomar, iri başlı topuz, lobut anlamları var. iri başlı hayvan olabilir ama net değil tam olarak. Kökünde de ise çok mar, iri başlı topuz anlamına geliyor. Bir de belli bir bölgede galiba çoban köpeklerine çomar Evet, evet. ...deniyor gibi bir bilgi de vardı hmm. orada... Ee, ...ben de Zeki Tez'in acayip sözlüğüne baktım... ...orada e, yabancı dillerden gelen sözcükler zaten toparlanıyor... ...kelp sözcüğü var... Hmm, evet. ble bitiyor hani kelp diyoruz ama... ...Arapçadan geliyor... ...şimdi bu bana hemen şeyi anımsattı... ...Nefi'nin meşhur bir hicvi vardır... Hmm. Ee, ...Tahir Efendi ile ilgili... ...orada kelp sözcüğünü kullanarak... E, ...birkaç dizesi var... ...onları paylaşmak istiyorum... E, önce eski lisanla okuyacağım çünkü e, asıl Buyurunuz anlam efendim. orada zaten e, Demiş ki Nefi Tahir Efendi bana kelp demiş İltifatı bu sözde zahirdir Maliki mezhebim benim zira itikadımca kelp Tahir'dir Şimdi e, şöyle e, Tahir Efendi bana köpek demiş diyor zaten kelp e, Belli ki diyor iltifat ediyor bana çünkü diyor benim mezhebime göre köpek temizdir Burada dindeki anlamlarına da sonra gideceğiz ama. Maliki mezhebinde demek ki ee, temiz. Evet bir de böyle hani işte hem sünni yaklaşım hem sufi yaklaşım farklı yaklaşımlar da içeriyordu köpeğe. Ee, devam ettireyim. Ee, şimdi kelp tahirdir ee, ifadesi şöyle bir şey. Tahir sözcüğü temiz anlamına geliyor. Bir yandan hmm. da nef'iye hakaret eden yani köpektir diyen adamın ismi. Benim mezhebimce e, kalp Tahir'dir dediğinde e, hem köpek temizdir diyor hem de Tahir Efendi köpektir diyor. Hmm. E, Hicr'deki usta söz oyunlarına örnek olarak biz hep bunu örnek verir idik Zamanında. Ki. Evet zamanında efendim. efendim bir, bir, Başka sözlük var, kaldı var mı? Var var birkaç sözlük var. Dur, dur acele etme. Acele. Acele. Acele. <gülüyor> şey, şey i̇ki kaldırır. hafta işleyeceğiz köpeği. Tamam. <gülüyor> İsmet Zeki etimoloji sözlüğünde geçiyor. Köpek sözcüğü diyor, Selçuklular da özel olarak kullanıldığına göre köp köküyle bağlantılıydı diyor. Bugünkü anlamda söylenmiyordu ama. hani Nitekim Saadettin Köpek, Selçuklular döneminde etkili bir yöneticisiydi. Yani o zamanlar Selçuklular döneminde hani kötü bir anlamı yok. yani hmm. Öyle bir durum var. Bir argo sözlüğüne baktık tabii. Ee, yine Hulke Aktunç'un yapı kredi yayınlarından. İt bilmez bağlaması çalmak diye bir şey var mesela. Kimsenin bilmediği, kimsenin anlayamayacağı bir hile yapmak, dalavere düzenlemek. Hmm. Bu ilginç. İt deliği diye bir şey var. Bu mahpusane tutuk evi hmm. anlamı içeriyor. İt kırıntısı diye bir şey var. Çok düşük nitelikli, serseri, çok aşağılık kimse suçlu Adem baba. Hmm. Sözlükler böyle Sözlükler, sözlükler. ve mitolojisinde bakacağız diğer sözlükler ama mitoloji ve tarih kısmında doğru. Evet. Yine kullanım ve dilde nasıl yer aldığı ile ilgili hı hı. konuşmaya devam edersek şimdi bir sözler vecizeler var, atasözleri var köpekle ilgili. Biz Kerem'le şuna dikkat ettik çalışırken yani Niye dikkat ettik? şuna dikkat ettik. <gülüyor> <gülüyor> Hatırlamıyor musun dikkat ettiğimizde Kerem? <gülüyor> yani büyük bir tezat var. Bazı sözcüklerde bunu yakalıyoruz ya. Bir yanda çok övülen, sevilen, sadık, arkadaş bulunan dost, bekçi bir hayvan yakın olarak görülürken, bir yandan da hakaretamiz bütün sözcüklerin söylüyor. karşılığı. Özellikle günlük hayattaki kullanımlarda, deyimlerde, mecazlarda. Olumsuz yana ağır basıyor. Hmm. E, ama hani hayvan besleme söz konusu olduğu zaman arkadaşlık bir de e, sanatta çok olumlu ve kahraman hmm. olarak ön plana çıkartılıyor. Doğru. Şimdi ben bazı sözlere baktım. E, komşulardan av kapmak aslanlara göre ayıptır. Köpeklere göre değil demiş Mevlana Mesnevi'de. Burada hmm. küçültmüş köpekleri. Ondan sonra e, Sadi Gülistan'ın da... On insan bir sofrada yemek yer, iki köpek bir başında uyuşamaz demiş. Hmm. Gene olumsuzlamış. Kendisine katılamıyorum aslında. Çünkü insanların da e, belli çıkarlar için birbirlerini nasıl yediklerini düşününce mühim olan o sofradaki yeme <gülüyor> yemeği yemek değil. <gülüyor> Neyse. E, sonra Namık Kemal'in çok e, tanınmış dizesi var Hürriyet Kasidesi'nden. ...köpektir zevk alan sayyadı bir insafa hizmetten demiş... ...burada aslında köpeğin bu avcı köpeği olmasından ve ona hizmet edip avladığı hayvanı getirmesinden kaynaklanan başka hakaret sözcükleri de var ya hep... Hmm. ...oradan yola çıkarak işte insafsız avcıya hizmet eden ve bundan zevk alan köpektir demiş... ...aslında orada devlet büyüklerini bir eleştiri yapıyor... Hmm. ...efendim... E, Platyus e, bir oyununda itle domuz birbirinin kokusunu tanır demiş. Atasözleri gene biraz olumsuz. Köpeğe gen vurma kendini at sanır diyor bir atasözü. <gülüyor> Köpek duası... Hangi atamız acaba? Efendim onlar işte öyle bilinmeyince atasüz diyoruz. Çok peşinden koşturmuştur belki. Gıcıklığına söylemiş olabilir. Bilmiyorum. O burada da atı da yüceltmiş tabii gene hep üstünde tabii. duruyorduk. E, köpeğin duası kabul olsaydı gökten kemik yağardı... Evet. Köpek bile yal yediği kaba pislemez bile'nin hmm. altını çizmek istiyorum. Eceli gelen köpek cami duvarını işermiş. İşermiş, evet. Şey ee, biz şimdi şarkımızla da çok alakalı şarkımıza geliyor sıra. İngilizceden de birkaç tane deyim aldık. Mesela Dog Days kötü günler anlamına geliyor. Dog's Life mutsuz yaşamı anlatmak hmm. için kullanılan bir idiom. Not have a dog's chance kötü şans anlamına geliyor a dog's breakfast ya da a dog's dinner da böyle berbat kötü feci manasına gelen bir hmm. kelime hep olumsuzlama o zaman şarkı arası verilir evet tam yeri geldi Florence and the Machine dog days are over diyorlar. Almusla Güneş 94.9'da köpeği ele alıyor. Buyurunuz efendim. Efendim. E, sözlük anlamları ve kullanımdan sonra e, her zamanki sıralamamızla ...söylenceler, mitler, tarih e, köpeğe nasıl bakmış böyle ilerliyoruz. Ben de e, Borges'in e, Düsel Varlıklar kitabı var, gene iletişimden basılmış. E, orada Kerberos'u ele almış e, Borges. Ee, şöyle diyor Eğer cehennem bir konak hadisin Konağı ise o zaman konağın kapısını bir köpeğin beklemesinden bu köpeğin de azgın bir canavar olmasından hayal edilmesinden doğal daha doğal bir şey olamaz demiş. Sonra bu Kerberos'un e, çeşitli tarihçiler, edebiyatçılar, işte e, bazı kahramanlar tarafından nasıl tanımlandığı e, bilgisi var e, Boreste. Hı hı. E, Hesiodos e, Teogonya adlı yapıtında onu elli başlı olarak tarif ediyor. Ama Borges şöyle yaklaşmış, biraz da gülümseten bir yaklaşım demiş ki plastik sanatların işini kolaylaştırmak için zaman içinde bu sayı azaltılmıştır, o kadar başlı bir köpek çizmemek için. <gülüyor> Kerberos artık diyor belleklere üç başlı bir canavar olarak yerleşmiş. Mesela mantıklıymış. Değil mi? E, Virgilius onun üç e, gırtlağı olduğunu söylüyor. Ovidius'ta üç havlaması olduğundan e, bahsediyor. Hmm. E, Dante bu yaratığa insana özgü bazı özellikler veriyor. Böylece daha şeytansı kılıyor onu. Leş gibi kara bir sakal, kırbaç gibi inen yağmurun altında... ...ilançlilerin ruhlarını söküp alan pençe gibi eller gibi özellikler hmm. veriyor... E, malum Herakles e, pek çok zoru başarıyor mitolojide. Elma hikayesinde de anlatmıştık. Altın elma ağacından elmaları alıyordu. Hı hı. E, Keza Kerberos'un da hakkından geliyor aslında e, Herakles. E, onu Öyle gün ışığına çıkartıyor. Evet. E, burada şöyle güzel bir tanımlama var. E, 18. yüzyıl İngiliz yazarlarından Zachary Gray... E, Yanlış Hudi Hudibras üstüne açıklamasında bu serüveni şöyle açıklıyor. Diyor ki aynen okuyorum. Her şeyi kapan ve deyim yerindeyse bir çırpıda parçalayıp yutan bu üç başlı köpek geçmişi, şimdiyi ve gelecek zamanı simgeliyor. Herakles'in onun hakkından gelmesi yiğitlerin zamanı her zaman bozguna uğrattığını gösterir. Çünkü onlar gelecek kuşakların belleğine kazınır demiş. Benim hoşuma gitti açıklama. Ee, bir de ee, şöyle bir e, şey var, bu Yunan mitolojisinde Kerberos var ama pek çok başka mitte de Kerberos'a benzer cehennem kapısı köpekleri var. Evet, İskandinav. İskandinav'da bu tip örnekler çok. Değil mi? Evet. Birbirlerinden etkilenmeler. İskandinav mitolojisinde ölüler konan kapısını bekleyen Garmur diye bir e, kana susamış köpek var. Hmm. E, i̇şte bunun dört gözü var e, gibi bir açıklama söz konusu. Brahmanlarda ve Budacılıkta e, genel ruhlara işkence eden köpeklerden bahsediliyor. Hmm. Bendeki Kerberos böyle. Sende de vardı bilgiler. Kerberos tabii Hades'in köpeği tabii yani. Cehennem kapısını bekliyor. Evet. Ölüler ülkesinin bekçisi. Azrail hatta baktım ben mitoloji sözünde. E, görevi dirilerin içeriye girmesini ve bir girenin bir daha dışarıya çıkmasını önlemek üzerine olduğu için o biraz o sesleri bir çıkartıyor korkunçlu. o avlamaları. Paralıyormuş hatta. E, evet. Kerberos çokluk, üç başlı Kimi anlatımında da elli dediğin gibi, kimisinde de yüz kafalı bir köpek olarak gösteriliyor. Kuyruğu kocaman bir yılan, sırtında kara yılanlar dikiliyor. Bu, bu korkunç hali ve zincirlere bağlı olduğu yerden havlamalarıyla ölü ruhlara ölü ruhları dehşete düşürüyor. Ben de de şöyle bir şey var. Onun meşhur Ozan Orfius sakinleştirebilmiş sadece. Hmm. ...o da şiirin gücü... ...hani diyebiliriz belki... ...ha doğru o karısını gelip... ...cehennemden bir alıp... ...dünyaya götürme hikayesi vardır... ...o sırada mı sakinleştirmiş acaba? Doğru. Belki de efendim tam hatırlayamıyorum ayrıntısını ama... ...öyle olması lazım... ...buyrunuz efendim... Başka sen bu değişik görüntüdeki e, Kerberos'ları anlatırken e, Christopher Dell'in yapı kredi yayınlarından çıkmış Canavarlar diye bir kitabı var. Çok görsel e, şey de içinde barındırıyor. Sabah sabah insanları için açtık efendim. Açarız. Evet. evet. Cehennem köpek. Cehennem, havlamalar. <gülüyor> yani ama bizden önce e, açık gazete olduğunu düşünürsen bizimki light bile kalıyor. Olabilir. <gülüyor> Fark <gülüyor> efendim, ettim. Ülke gündemine bakınca. Şimdi bu e, Christopher Dell'in canavarlarında, e, hindi ...Kristiyan kültüründe, mitolojisindeki köpek başlı insanlardan bahsediliyor mesela. Onun dışında Ortodoks Kilisesi'nde bir Aziz seristo var. Çeşitli çizimlerinde, suretlerinde köpek başlı olarak karşımıza çıkıyor bu hmm. Ben de bunlar var. Hristiyan dünyasında köpeğin sahip olduğu iyi özellikleri e, alarak... ...birçok Aziz'in simgesi haline getirmiş. <Gülüyor> Böyle bir durum var. Demek bu... Aziz Roh ve Aziz Dominik özellikle bu ikincisinin yani Aziz Dominik'in köpeğinin ağzında yanan bir meşale, meşale vardır. Ha. Böyle bir hikaye var. De, evet. doğru pardon. Hı -hı. Resimde de onun simgelerinden biri. Bu arada Twitter adresimizi programımızla aynı adda olan anımsatıyoruz tekrar. Bütün görsellerimizi orada bulabilirsiniz. Hı -hı. Ee, Yunan mitolojisinde Odysseus'un Odysseus e bir, bir, köpeği ye, mi vardı Evet meşhur bir köpeği var Argos isminde Şimdi Biliyorsunuz hani çok uzun bir 10 e, yıllık bir göçebe hayatından sonra İthaka'ya geri döndüğünde Tek o, tanıyan e, Köpeği Argos oluyor O Diyesus'u hmm. e, Ve 20 yaşında köpek o sırada Efendisinin yokluğunda Onu beklerken hayatta kalmış Kalmayı başarmış ama onu görür görmez Ayağa kalkıyor ve ardından ölüyor He. Garibim Mısırlı ölülerin tanrısı var mesela köpek başta yine anubis, anubis. köpek ruhların rehberidir Doğru aslında ona çakal da deniyor hmm. Zaten biyolojide geldiğimizde kurttan mı çakaldan mı geldiği çok kesin değil o yüzden evet anubisi anmalı Çok da güzel çizim ve heykelleri var anubisin hmm. ben çok beğeniyorum Öyle mi ben evet. bilmiyorum Efendim ben de gene bu Söylencelere gidecek olursak Eduardo Galeano'nun yürüyen kelimeleri var Çitlemik yayınlarından basılmış ee, Orada Bir köpeklen, Don Ceniza adı köpeğin Don Flores'i konuşturuyor bir bölümde ee, O bölümde e, köpeklerin Neden ee, sürekli e, Kokladıkları koklama Hislerinin çok da kuvvetli olan Açıklaması bir hikaye söz konusu Şöyle bir şey e, Köpekler e, bir suya girecek Girip yıkanıyorlarmış hep anlatılan hikayeye göre. Ee, ve girerken de suya kuyruklarını dışarıda bırakıyorlarmış. Hani giysilerini bırakır gibi. Ee, sonra çıkıp herkes kuyruğunu takıp tekrar devam ediyormuş. Hmm. Çıktıklarında o kuyruklarını işte oraya buraya sallamasınlar, ıslatmasınlar diye. Bir gün fakat sudayken bütün köpekler tanrı bir... E, ...onlara e, azizlik yapıyor... ...ve birden suları taşırıyor... ...büyük bir arbede oluyor... ...köpekler fırlıyorlar korkuyla dışarıda... ...kim kimin kuyruğunu alıyor belli değil... ...herkes hmm. bir kuyruk yakalayıp <gülüyor> takıyor poposuna... ...işte o zamandan beridir efendim... ...köpekler sürekli koklayarak... ...kendi kuyruklarını ararlarmış... Hmm. ...hikayenin belli bir kısmı... ...böyle devamını merak edenlere... ...Galeya'nın kitabını tavsiye ediyoruz... ...evet doğru diyorsun... E, ...bende de bir hikaye var... ...onu da, onu da okuyarak... E programı bitirelim. evet haftaya devam edeceğiz çünkü köpek simyacı için bir bir hikaye var. işte bir kurt tarafından parçalanarak yenilirse köpek büyük eserin sondan bir önceki aşaması olan altının saflaştırılmasını sembolize ediyormuş aynı zamanda. Semboller sözlüğünde bakmıştım. Hı. Böyle diyerek efendim programımıza yani köpek programına ara verelim. Bir iyi haftalar dileyelim. Haftada haftaya evet, devam edeceğiz. Iyi haftalar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.